Şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru <gülüyor> ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve abad, ve Muhammedin aleyhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr İbanet-ül Suğra kitabından devam ediyoruz. İbn-i İbn Bat'ta, Kübra'da sahabe bölümünde Süfyan Raymullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ali'yi Ebû Bekir ve Ömer'den üstün gören kimse muhacirleri ve ensarı küçümsemiş olur. Onun amelinin yükseltilmeyeceğinden yani kabul edilmeyeceğinden endişe ederim. Halal Es-Sünne'de bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından 12 bin kişiyi küçümsemiş olur diye zikretmiştir. Yani sahabe icma etmiştir çünkü bu hususta. Yine es Sunne'de Muhammed bin Af el-Hımsi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kendisine taftil yani Ali radiyallahu öne geçirme sorulduğu zaman Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini işittim. Kim Ali'yi Ebu Bekir'in önüne geçirirse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tağan etmiş olur. Kim onu Ömer'in önüne geçirirse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu Bekir'e etmiş olur. Kim onu Osman'ın önüne geçirirse Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Şura ehline, Muacirlere ve Ensara tağan etmiş olur. Tabakatul Hanabil'e de, de şöyle geçer. İmam Ahmet'in şöyle dediği geçer. Rafizilere gelince gördüğümüz ilim ehlinin tamamı onların Ali bin Ebi Talib'in Ebu Bekir'den fazletli olduğunu... Ali'nin Ebubekir'den önce Müslüman olduğunu söyledikler üzerinde görüş birliği etmiştir. Ali bin Ebi Talbin Ebubekir'den faziletli olduğunu söyleyen kimse kitap ve sünneti reddetmiştir. Cabir bin Yezid cufi şöyle demiştir. Muhammed bin Ali yani İbnü'l-Hanefi'ye bana şöyle dedi. Ey Cabir, duyduğuma göre Irak'taki bazı kimseler bizi dost ediniyor. Ebubekir'e Ömer'e tâne diyor. Sonra bizi sevdiklerini iddia ediyor ve bunu kendilerine benim emrettiğimi söylüyorlarmış. Onlara benim onlardan beri olup Allah'a sığındığımı söyle. Nefsim elinde olana yemin ederim ki yönetim işi bana verirse onların kanlarıyla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışırım. Allah'ın düşmanlarının onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hira'nın zirvesindeki durumundan haberi yok. Yine Cabir şöyle demiştir. Bir grup insan Ali bin Hüseyin'i yanına geldiler ve yani Zeynelabidin'in yanına geldiler ve ona övgüde bulundular. Bunun üzerine o şöyle dedi. Ne kadar yalancısınız ve Allah Azze ve Celle'ye karşı ne kadar cüretkarsınız. Biz kavmimizin salihlerindeniz. Kavmimizin salihlerinden olmak bize yeter. <gülüyor> yani ehli beyt hakkında aşırılığı kabul etmiyorum. 228 Süleyman bin Karmet Doppi şöyle demiştir. Abdullah bin Hüseyin bin Hasen'in yanındaydım. Bir adam ona Allah seni ıslah etsin. Kıblemizin ehlinden müşrik olduğuna şahit etmemiz gereken biri var mıdır diye sordu. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Evet, Rafız ile ben onların müşrik olduklarına kesin olarak şahitlik ediyorum. Nasıl müşrik olmasınlar ki? Onlara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem günah işledi mi diye sorsan Allah onun önceki ve sonraki günahlarını bağışladığı halde işledi derler. Ali günah işledi mi diye sorduğunda ise işlemedi derler. Bunu söyleyen kimse kafir olur. 229 bize Ebul Kasım Abdullah bin Muhammed bin İsa el Mervezi tahtis etti. Dedi ki bize et devri, e, doğrusu Abbas et devri olacak tahtis etti. Dedi ki bize Cafer bin Ağun, Fudayl bin Merzuk'tan onun şöyle dediğini rivayet etti. Abdullah bin Hasen bin Hasen'i rafızilerden bir adama komşulak hakkı olmasa vallahi seni öldürmek Allah'a yakınlaşma vesilesidir derken işittim. İbn-i May'in tarihinde rivayet etmiştir Abbaset devrinin rivayetinde oradaki lafız şöyledir onlardan bir adama vallahi seni öldürmek Allah'a yakınlaşma vesilesidir dedi adam da Allah sana rahmet etsin bunu şaka olarak söylediğini biliyorum dedi bunun üzerine o hayır vallahi bu şaka değil ciddidir seni ancak komşularımdan dolayı terk etmiyorum diye karşılık verdi ve şunu ekledi Allah size karşı bize imkan verirse ellerinizi ve ayaklarınızı keseriz Acurri'nin da Fudail bin Merzuk'tan rivayeti şöyledir Hasen bin Hasen'i rafızilerden bir adama şöyle derken işittim. Vallahi Allah size karşı bize imkan verirse ellerinizi ve ayaklarınızı keseriz ve tevbenizi de kabul etmeyiz. Yani ehl olan bu zatlar şiaların, rafızilerin kendileri hakkındaki aşırılıklarını bu şekilde reddediyorlardı. Cabir bin Rifa şöyle demiştir. Cafer bin Muhammed'e yani cafer Sadık Raymullah'a Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu sordum. Dedi ki, Onları sevmeyi ve onlara salat, dua etmeyi Allah'a yakınlaşma vesilesi edin, edin, edinmiyorsam Allah beni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine eriştirmesin. Hasen bin Salih şöyle demiştir. Cafer bin Muhammed'e yani cafer Sadık'a Ebu Bekir ve Ömer'i sordum. Onları hayır dışında bir şeyle anan herkesten uzağım dedi. Bunu takiye olarak mı söylüyorsun dedim. Dedi ki, o zaman müşriklerden olayım eğer takiyye olarak söylüyorsam. Onlar sevmeyi Allah'a yakınlaşma vesilesi edinmiyorsam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefati bana erişmesin. Ne var ki bir topluluk bizimle insanları aldatıyor. Yani onların adını kullanarak insanları aldatıyorlar. Bunu Abdullah bin Ahmed es-Sünne de rivayet etmiştir. Ebû Haldel Ahmer şöyle demiştir. Abdullah bin Hasan bin Hasan Raymulla Ebû Bekir ve Ömer radıyallahumâyi sordum. Dedi ki Allah onlara salat etsin, onlara salat etmeyenlere salat etmesin. Biz yarın bizi yemedinenlerden beri olacağız, uzak olacağız. Muhammed bin Ali bin Hüseyin şöyle demiştir, Muhammed el-Bakır bu da. Kim bizi Ebu Bekir'den ve Ömer'den fazletli görürse dedemiz yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden beri olur. Biz de yarın Allah azze ve celle'nin katında onun davacısı oluruz. Ziyaul Mahdisi'nin Ennehyu Ansebbil Ashab kitabında e, bu aktarılmış. Lalkayn'in rivayetine göre Muhammed bin Yusuf El Firi abiye Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne diyorsun diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların fazletini bildirmiştir. Kureyş'ten bir adamın bana haber verdiğine göre halifelerden biri, rafizilerden iki adamı sorguya çekip onlara... Vallahi sizi Ebubekir Ömer'i küçük görmeye sevk eden şeyi bana söylemezseniz sizi öldürürüm demiş. Onlar da bunu söylemeye yanaşmamışlar. Bunun üzerine halife birini önüne alıp boynunu vurmuş. Sonra diğerine dönüp vallahi bana bunun sebebini söylemezsen sana arkadaşına yaptığımı yaparım demiş. Adam peki söylediğim takdirde bana eman güvence verecek misin diye sormuş. Halife evet diye cevap verince şöyle demiş. Biz aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i hedef almak istedik. Fakat insanlar bu konuda bize uymazlar dedik. Bundan dolayı bu iki adamı hedef aldık. Yani Ebu Bekri Ömer'i. İnsanlar da bu ısıtla bize uydular. Muhammed bin Yusuf el-Firyabi dedi ki, ben rafızayı ve cehmiyeyi ancak zındıklar olarak görüyorum. Yani Bugünkü İran'da bulunan Caferiye Fırkası e, bu rafızilerden. Ali bin Ebi Talp radıyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ileride kötü bir lakaba sahip, kendilerine rafıza denilen bir topluluk gelecektir. Onları gördüğünüz yerde öldürün, zira onlar müşriklerdir. E yalan Resulü onlardaki alamet nedir diye sordum. Seni sende olmayan özelliklerle överler ve selefe hakaret ederler buyurdu. Bunu İbni Beyas'ın Es-Sünnede, Taberani Mucemi Lefsat'ta, Acurri da İbni Cevzi ile mütenahiyeder rivayet etmiştir. Hadisin birçok tariki vardır. Zayıf tarihlerle gelmiştir. Hakat e, tarihi çoktur. Beyhaki Delal-ül aynı manada başka yollardan hadisler rivayet edilmiştir. Fakat hepsi zayıftır demiştir. Bu hadis Acuri'nin Eşşeriya'da ve Lalkayn'in e, sünnesinde Ali radıyallahu anh'dan mevkuf olarak rivayet edilmiştir. İbn-i Teymiye, Sarımül Mesul kitabında Ali radıyallahu anh'dan mevkuf olarak rivayet edilen bu hadisi, mana yönünden merfu olanı desteklemektedir demiştir. Acuri şöyle der, bir kimse Ali radıyallahu anh'dan, onun onları öldürün. Zira onlar müşriklerdir dedi rivayet edilmiştir. Peki Ali radıyallahu an veya ondan sonra gelen herhangi biri onları öldürmüş müdür diyecek olursa şöyle cevap verilir. Evet, Ali radıyallahu an onları ateşle yakmıştır. Onlar için yerde hendekler kazdırmıştır. Bir topluluğu sürgün etmiştir. Bir topluluğu sakındırmıştır. Uyarmış ve korkutmuştur. Ali radıyallahu an bu işte asla taviz vermemiştir. Ebubekir ve Ömer radıyallahu an'dan teberri edenlerden beri olmuştur. Başlangıçta neden rafız olarak isimlendirdikleri konusunda Minhac-ı Sünne kitabına bakınız. Evet, yine Ali Radyalan şöyle demiştir. Bu ümmet 70 küsur fırkaya ayırılacaktır. En şerlisi bizi sevmeyi din edinen ama işimize muhalefet eden fırkadır. Bunu Harbel Kirmani mesail kitabında aktarmış. Evet. Acur Reşereya'da, Ebu Naim Hilye'de ve Hatip Tarihi i Bağdat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca İbni Beyasim Es-Sünne'de onların en sapıklarından ve en pislerinden biri teşeyyuh edenlerdir. Yani şiadır lafzıyla rivayet etmiştir. İbni Bat'ta fırka olarak en sapıkları ve en şerlileri biz Ehl-i Beyt'e davet eden fırkadır. Bunun alameti onların Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya sövmeleridir lafzıyla rivayet etmiştir. Bu son eserin benzerini yine İbni Bat'ta, Kübra'da i̇bn Abbas Radyalanma'dan rivayet etmiştir. Ali Radyalan şöyle demiştir. Benden dolayı iki adam helak olacaktır. Beni aşırı seven adam ve bana buğz edip iftira atan adam. Bunu Abdullah bin Ahmet es sünnede rivayet etmiştir. Sahihtir isnadı. İbn-i dedi ki, bize Ebu Bekir, Abdullah bin Muhammed bin Ziyaden Nisaburi tahtis etti. Dedi ki, bize Abdülmelik bin Abdülhamid el-Meymuni tahsis etti. Dedi ki: "Ahmet bin Nambel rahmetullahi aleyh bana şöyle söyledi. Ey Ebu Hüseyin, bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve asabından birini kötü şekilde andığını gördüğün zaman onun Müslümanlığından şüphe et." Evet, eee ve el-Hucce beyan ül Ebu Tayr el-Mahdis'i rivayet etmiştir. Lafzı şöyledir orada. İmam Ahmed dedi ki, Muaviye'den onlara ne? Ben Allah'tan afiyet dilerim. Yine bana dedi ki, ey Ebu'la sen. Sonra bu sözü zikretti. Kemal Kemal'de Mizzi'nin rivayetine göre Ebu Zura şöyle demiştir. Bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birine hakaret ettiğini gördüğünde onun zındık olduğunu bil. Çünkü bizim nezdimizde Resul haktır, Kur'an haktır. Bize bu Kur'an'ı ve sünnetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asamından başkası aktarmamıştır. Onların istediği şey ancak kitap ve sünneti geçersiz kılmak için şahitlerimizi cerh etmektir. Asıl cerh edilmeleri gerekenler onlardır, onlar zındıklardır. 238 Ali bin Ebi Talib şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Kıyametin kopmasından önce kendilerine rafıza denilen bir topluluk ortaya çıkar ki İslam'dan uzaktırlar. Bunu Abdullah bin Ahmet Es-Sünnede rivayet etmiştir. Ukayli, Zehebi, Busayr ve başkaları isnadının zayıf olduğunu söylemiştir. İbn-i el-Mahdisi, El-Hucce, Ala-Tarik-il-Mahacce'de şöyle diyor. Bu manada vardı olan şu hadislerin ve bunların yanında zikretmediklerimizin isnadları hakkında bazı şeyler söylenmiş olsa da Kur'an bunların manasına delalet etmektedir. allah Teala Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar buyurmuş. Sonra... Onlarla kafirleri öfkelendirmek için demiştir Fetih 29. ayetinde. Kimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asanından birini öfkelendiriyorsa o kafirdir. İbn-i dedi ki, bize El-Kadım, El-Mutarif, İbnül Mutarif, <gülüyor> İbn Mutarif tahtis etti. Dedi ki, bize Muhammed bin Ahmet bin Muhammed tahtis etti. Dedi ki, bize Muhammed bin Ahmet bin Halid tahtis etti. Dedi ki, bana İbn-i Şehail olarak bilinen Ebu Abdillah El-Müettib tahtis etti o Yezid bin muhammed es Sekafi'den tahtis etti. Dedi ki, bize Hannan bin Sedir tahtis etti. Onun Sedir'den, onun Muhammed bin Ali'den, onun da atalarından diyor göre, yani Muhammed bin Ali Muhammed el-Bakır, o Ali bin Hüseyin'den, o Ali Radyalan'dan diye. Ee, Ali Radyalan Nef El-Bikali'ye meydanda kendisiyle birlikteyken, ey Nef benim Şia'm, taraftarlarım kimlerdir biliyor musun diye sormuş. Nef bilmiyorum vallahi diye cevap verince o şöyle cevap vermiştir. Benim şia, yani benim taraftarım dudakları kuru, karınları aç kimselerdir. Ruhbanlığı ve Rabbani'liği yüzlerinden bilirsin. Gece ruhban, gündüz aslandır onlar. Gece kendilerini sarınca bellerine izarlarını bağlarlar. Yanlar üzerinde döner dururlar. Boyunlarındaki bağın çözülmesi için, yani cehennemden azat olmak için, boğaların böğürdüğü gibi böğürürler. Benim taraftarım o kimselerdir ki bir yerde bulunduklarında tanınmazlar. Kıza talip olduklarında evlendirilmezler, hastalandıklarında ziyaret edilmezler, bulunmadıklarında aranmazlar. Benim şeyam o kimselerdir ki malları hususunda örnek alınırlar. Allah için harcar dururlar. Dirhemse dirhem, dirhemin onda biri ise dirhemin onda biri, elbise ise elbise yoksa vermezler. Benim şeyam o kimselerdir ki köpeklerin hırladığı gibi hırlamazlar, kargaların tamah ettiği gibi tamah etmezler. Açlıktan ölecek olsalar bile insanlardan bir şey istemezler. Bir mümin gördükleri zaman ona ikramda bulunurlar. Bir fasık gördükleri zaman onu terk ederler. İşte bu kimseler benim şehamdır ey nef. Şerlerinden herkes güvendedir. Kalpleri hüzün içindedir. İstekleri azdır. Nefisleri fazla bir şey istemez. Farklı beldelerde bulunsalar bile kalpleri farklı değildir. Geceleri ayaklarını saf yaparlar. Alınlarını yere koyarlar. Gözyaşlar yanaklarından akar boynlarındaki bağın çözülmesi için yalvarıp yakarlılar. Gündüzleri hilim sahibi, alim, değerli, saygın, iyi ve takvalı kimselerdir. Ey nef, benim şahım o kimselerdir ki yeryüzünü, halı, suyu ıtır, Kur'an'ı şiar, duayı örtü yapmışlardır. İsa bin Meryem aleyhisselam yolunu takip ederek dünyayı terk edip gitmişlerdir. i̇bn Mahledel Bezzar cüzünde rivayet etmiştir. Ayrıca Ebu Naim de i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. tarihu i Bağdat'ta, Hatibül el-Ba'dati'nin e, rivayetinde şöyle geçer. Meryem oğlu Mesih'in yolunu takip ederek dünyayı terk edip gitmişlerdir. Ey nef! Allah'ın kulu Mesih'e Allah kulu Mesih'e şunu vahyetmiştir. İsrailoğullarına de ki: Evlerimden birine ancak temiz kalplerle ürperen gözlerle ve pak ellerle girin. Evet, bu bölümden sonra müellif sünnetin esasları ve selefin itikadı eee bölümüne geçiyor. İbn-i Raymullah dedi ki, Allah sana rahmet etsin ey kardeşim. Bizi de seni de ilimde faydalandırsın. Bize ilmimizle amel ettirsin. Bizi sünnete muvaffak eylesin ve canımızı sünnet üzere alsın. Alimlerin bazı sözlerini ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hallerini zikretmiş bulunuyoruz ki bu sözlerde ve haberlerde bidatlere düşmekten sakındırmalar, korkutmalar ve uyarılar bulunmakta. İleri sürülecek bahaneler ortadan kaldırılmakta. İnsanlara emredilen sünnete yapışma, sünnet üzere sebat etme, sünnete yönelme, ona muhalefet edenlerden uzaklaşma ve onun dışına çıkanlardan ayrılma söz konusu edilmektedir. Bunları zorlanmadan yazdık ve kolayca zikrettik. Bunların bir kısmı Allah Azze ve Celle'nin hayırına dilediği ve kalbinde biraz hayat bulunan kimseye yeterli gelecektir. Şimdi biz sünneti açacak, özelliklerinden bahsederek ve ne olduğunu söz konusu edeceğiz. Kulun kendisine yapıştığı, ve Allah'a karşı kendisini din edindiği takdirde sünni olarak, sünnet ehli olarak isimleneceği ve sünnet elinin içine gireceği şeyin ne olduğunu açıklayacağız. Kişinin kendisine ya da bir kısmına muhalefet ettiği takdirde yerdiğimiz ve zikredip kendilerinden sakındırdığımız bidat ve sapıklık ehl-i dahil olacağı şeyin ne olduğunu beyan edeceğiz. Yapacağımız bu açıklamaların hususunda Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdiği günden bu yana bütün Müslümanlar ve ümmetin tamamı görüş birliği etmiştir. 240. İlk olarak Allah Azze ve Celle'nin kullarına farz kıldığı, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisiyle gönderdiği ve kitabını kendisiyle indirdiği şeyi zikredeceğiz ki bu Allah azze ve celle imandır. Allah'a imanın manası onun rasullerin kendisinin katından getirdiği ve kitapta nazil olan şeyler içerisindeki söylediği, emrettiği, farz kıldığı ve yasakladığı her bir şeyi tasdik etmektir. O rasulleri bununla göndermiştir. Nitekim Allah azze ve celle Enbiya 25. ayetinde şöyle buyurmuştur. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona... Benden başka ilah yoktur. Şu halde yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. İbn-i Recep şöyle demiştir. Bu meseleler yani İslam, iman, küfür ve nifak meseleleri gerçekten büyük bir meseledir. Zira Allah saadeti yani ebedi mutluluğu, cennet elinden olmayı ve şekaveti, bedbahtlığı, cennet ve cennemi hak etmeyi bu isimlere bağlamıştır. Bu isimlerinin müsemmalarının, ne olduğusundaki ihtilaf bu ümmet içerisinde meydana gelen ilk ihtilaftır. Bu hususta hariciler sahabeye muhalefet etmiş, günahkar tevhid elini tamamen İslam'ın dışına çıkarmış, onları küfür dairesinin içerisine sokmuş, onlara kafirlere yapılan muameleyi yapmış, bundan dolayı Müslümanların kanlarını ve mallarını helal saymışlardır. Onlardan sonra... Menzile ihtilafı yani mutezilenin işte büyük günah işleyen kimse ne mümindir ne kafirdir. İkisinin arasında bir menzilededir şeklindeki ihtilafı. Ve insanların iki menzile arasındaki bir menzile görüşü ortaya çıkmıştır. Sonra mürcenin aykırılığı ve fasık imanı kâmil kamil bir mümindir şeklindeki görüşleri ortaya çıkmıştır. Alimler önceden beri bu meselede birçok kitap kaleme almışlardır. Evet. 241. Bunu tasdik dille söyleyerek, kalple doğrulayarak ve azalarla amel ederek olur. Yani iman ettiğin esasların yani Allah'tan ve Rasulü'nden gelen emir ve yasakları e, dil ile söyleyerek tasdik etmek, kalple itikad ederek tasdik etmek ve azalarla amel ederek tasdik etmek suretili olur. Bu mürciyenin ve imanın saati için salih ameli şart koşmayarak onlara muvaffakat edenlerin görüşüne aykırıdır. Mesela zamanımızda Hanefi, Maturidiler gibi imanın şartlarından olarak görmüyorlar ameli. Yani kişi hiçbir amel yapmasa da, işte diliyle kelime-i söylerse, kalbiyle tasdik ederse o mümindir derler. Bu Selefi aykırıdır. Selefi sahiliğinin ve günümüze kadar onları takip edenlerin oluşturduğu Ehl-i Sünnet, imanın üç rüknünün olduğuna ve bu üç rüknü bir araya gelmediği sürece, Kulun imanının kabul edilmeyeceği üzerinde icma etmiştir. İmam Şafir Rahimullah bu icmayı şöyle aktarıyor. Sahabenin ve onlara tabi olanlardan gördüğümüz kimselerin tamamı iman, söz, amel ve niyettir. Bu üçünden biri ancak diğeriyle fayda verir diyorlardı. Yani kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve azaların tasdiki bu üçü bir araya gelmedikçe iman söz konusu olmaz. Bunular hayri rivayet etmiştir. İbn Battah el-İban'e de şöyle diyor. İmanın farzının onun kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ve hareketlerle amel olduğunun ve kullanacak bu üçüyle mümin olacağının beyanı babı. Sonra sözü şuraya getirmiştir. Bunlardan biri ancak diğeriyle fayda verir. Kul ancak diğerleriyle birlikte mümin olabilir. İman amel olmaksızın sözden ibarettir diyen kimse hak dinin ehlinden değildir. Mümin ve mühtedi değildir, hidayet üzere değildir. Hak ile amel etmemekte ve hak dini kabul etmemektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bize e, dinin kemalinin, farzalarının kemaliyle olacağını bildirmiştir. Evet ayrıca kitabı Şeria'da imanın kalbiyle tasdik, diliyle ile ikrar ve azalarla amel olduğu, kişinin ancak bu üç hasletin bir araya geldi takdirde mümin olacağı görüşü babı e, diye bir başlık açmıştır orada ilgili delilleri aktarmıştır. Bu sözler ve benzerleri kendilerini Ehl-i Sünnet'e nispet eden gerek günümüzün mürciiesinin gerekse diğerlerinin amel imanın kemalinin şartıdır iddiaları hususundaki hatalarını ortaya koymaktadır. Bundan daha dehşetli olan ise Ameli imanın sıhhatinin şartı sayanların görüşünün harcilerin görüşlerinden olduğunu iddia eden kimselerdir. Allah'ım seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Bu büyük bir iftiradır. İmam İshak bin Rahüye Rahimullah şöyle demiştir. Mürcie öyle ileri gitmiştir ki, bazı kimseler şöyle der olmuştur, farz namazları, Ramazan orucunu, zekatı, hacci ve farzaların tamamını terk eden kimseyi bunları inkar etmediği sürece tekbir etmeyiz. Durumu Allah'a havale edilir çünkü o bunları ikrar etmektedir. Şüphesiz bunların mürce olduğu hususunda şüphe yoktur. Bunu e, Harbel Kirmani es de aktarır İshak bin Raviyeden. İbn-i Teymiye Mecmul Feteva'da şöyle demiştir. Vacip olan imanın vaciplerinden herhangi birini yapmadan hasıl olacağını söyleyen kimse apaçık bir hata içindedir. Bu selefin ve imamların müntesipleri hakkında ağır sözler sarf ettiği irca bidatidir. Selef ve imamlar irca hakkında sert sözler söylemişlerdir ki bunlar bilinmektedir. Namaz farz en büyüğü, en kapsayıcısı ve ilki ve en değerlisidir. İleride 250. maddede tembelliğinden dolayı namazı terk eden kimsenin tekfir hususundaki icma nakledilecektir. Daha fazla açıklama için El-Redduallel-Mübdediya kitabına bakılsın denilmiş. Evet, 242 Amel ve güzel söz arttıkça iman artar. İsyan ise imanı eksiltir. Yani günahlar. İmanın bir evveli ve başlangıcı, sonra yükselişi ve nihayeti söz konusu olmaksızın artışı vardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onlar ki insanlar kendilerine İnsanlar sizin için toplandı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanlarını artırdı ve bize Allah yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran 173. ayet. Yine Müddessir Suresi 31. ayetinde iman edenlerin imanları artsın diye buyurulmuştur. Fetih 4. ayetinde yine Allah Teberek ve Teala şöyle demiştir. İman edenler imanlarında iman kalsın diye. imanlarına iman katsınlar diye. Edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de imanın artmasına dair de bunun gibi pek çok deliller vardır. Hadisler daha keza böyle. Burada en basit bir örneği zikretmek gerekirse, mesela hapşıran kimse nedir? Elhamdülillah. Bunu işten kimse nedir? Yerhamkallah. Böyle dendiği zaman ne söylenmesini emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? kumulla ve yusulü <gülüyor> ba'lekum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Müslümanlara söylüyor. Bu Ebu Musel Eşer radıyallandı'ndan gelen rivayette şöyle geçer. Yahudiler Allah Resulü ve vesselamın yanında hapşırmaya çalışırlardı da e, kendisine yerhamkillah desinler diye. Yani Allah Resulü kendilerine rahmetle dua etsin diye e, hapşırırlardı. Allah Resulü ve sallam da onlara sadece yehdikumullah ve yuslubalikum derdi. Yandaki Müslümanlara e, kast ederek. Yani bunu İbn Ömer ve başka sahabelerden gelen rivayetlerde Ebu Hureyir radıyallandı'ndan ve başka sahabelerden gelen rivayetlerde Müslüman kimseler için söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Müslüman olan kimse İslam dinindedir zaten. Ona yehdikumullah yani Allah sana hidayet versin. Dolayısıyla mürce bu gibi hadisleri inkar etmiştir. Geçmişte bu gibi hadisleri inkar etmiştir. Şimdi o mürcelerin akidesine devam ettiren, iman tanımlarken onlar gibi tanımlayan yani iman artmaz eksilmez diyen insanlar da e, Hapşurma konusunda bu sünnetle amel ediyorlar bilmeden, dediklerinin ne managelini bilmeden. E, imanın artması, hidayetin artması, eksilmesi söz konusu değilse o zaman e, hapşırınca bu sözleri Allah Resulü'nün müminler için söylenmesini, emretmesinin manası nedir? Bunun gibi pek çok delile ters düşerler. Abdullah bin Ahmet es-sünnede Velid bin Müslim'in şöhedenini rivayet etmiştir. Ebu Amr el-Evzai'nin, Malik'in ve Said bin Abdülaziz'in imanın nihayeti yoktur, sürekli artıştadır dediklerini işittim ve Kamil imana sahip olduğunu, imanın Cibril aleyhisselamın imanı gibi olduğunu söyleyen kimselere karşı çıktıklarını gördüm. Bu e, iddia ilk Ebu Hanife ile başlamıştır bu bidat. Yani o işte benim imanım Ebu Bekir'in imanı gibi ve Cibril'in imanı gibidir diye iddiada bulunmuştur. Bu sebeple onun mürce olduğunu imamlar açıklamışlardır. Ebu Hanife aynı zamanda iman artmayacağını, eksilmeyeceğini, amellerinde imandan bir şart olmadığını söyleyerek bir mürcelik kapsını genişletmiştir. İşte bugün bazıları kelam yaparak, işte Ebu Hanife'nin kastettiği o değil, bu değil diyorlar. Yani bu sözün bu sözlerin kendisi mürcelin ta kendisidir. Selefe, muhalefettir. Kitap ve sünnetin açık naslarına aykırılıktır. Muaz bin Cebel radiyalan bir adama Allah'ı zikredelim de imanımız artsın manasında. Bizimle otur da biraz iman edelim demiştir. Yani otur da Allah'ı zikredelim. Biraz iman edelim. Yani imanın artsın. Artan her şey aynı zamanda azalır. Halal'ın es sünnesinde rivayetine göre El Kehseç şöyle demiştir. İsa'ka İmanın nihayeti var mıdır ki kişinin kamil imana sahip olduğunu söyleyebilelim diye sordum. Dedi ki yoktur çünkü taatlerin tamamı imandandır. Bu yüzden nebiler ya da onların cennetlik olduğuna şehadette bulunduğu kimseler dışında hiç kimsenin imanının kamil olduğuna şahidlik edemeyiz. Çünkü nebiler günah işlemiş olsalar da bu günahları yaratılmalarından önce bağışlanmıştır. Tabakatul Hanabil'e de göre bir adam İmam Ahmet'e iman artması veya azalması hakkında sormuş. İmam Ahmet de şu cevap vermiştir. Yedi göğün üzerine ulaşıncaya kadar artar, yedi yerin altına varıncaya kadar da azalır. Evet, iman artmaz ve azalmaz diyen mürceye ve eşariler böylece kitaba, sünnete ve selefin icma ettikleri şeye, muhalefet etmişlerdir. İbn Battayba'ne-i Kübra'da şöyle der. İmanın artması, iman usunda daha faziletli olanla az faziletli olanı gösteren şeyler babı. Kitap bununla nazil olmuş, sünnet bunu ortaya koymuş, ümmetin akıllı alimleri bunun üzerinde icma etmiştir. Buna ancak kalbi hastalanmış ve görüşü kaymış habis bir mürci'e karşı çıkar. 244 İman'da istisna meselesine gelince bu kişinin ben inşallah müminim demesidir. Yani bir kimseye sen mümin misin diye sorulsa yani onun söylemesi caiz olan şey ancak istisna yaparak inşallah müminim demesidir. Yani mutlak bir şekilde müminim demesi işte o sonu olmayan iman hasletlerinin tamamına sahibim iddiası olur ki bu doğru değildir. İbn-i Bat'ta şu lafıza rivayet ediyor. Hasan'dan rivayetine göre bir adam İbn Mesud radıyallah'ın yanında ben müminim dedi. Bunun üzerine İbn Mesud da bu kendisinin mümin olduğunu söylüyor denildi. İbn Mesud da ona sorun bakalım cennetlik miymiş yoksa cehennemlik miymiş dedi. Ona bunu sordular. Allah en doğrusunu bilir diye cevap verdi. Bunun üzerine Abdullah ona ikinciyi Allah'a havale ettiğin gibi birinciyi de Allah'a havale etseydin ya dedi. İmanda istisna yapmak İbn Mesud radıyallah'tan sayı olarak rivayet edilmiştir. Bunu Abdullah yani Abdullah bin Ahmet'in Es-Sünnesinde ve İbnül Benna'nın Er-Reddalel -Mübde, e, Mübdediyasında e, zikredilmiş. Tabakatul Hanabil'deki rivayete göre Muhammed bin Hasan şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbel'e imanda istisnayı sordum. Dedi ki, evet İbn-i Mesud Radyalan ve başkaları bunu yapmıştır. Bu aynı zamanda Es-Sevri'nin de görüşüdür. Fakat istisna şüphe kaynaklı olmamalı. Amelden endişe edildiğinden ve ihtiyattan dolayı olmalı. İbn-i Teymiye Mecmul da şöyle demiştir. Allah'ın kitabında mutlak mümin kendisine cennet vaat edilen ve iman üzere öldüğünde kendisi için Cennet söz konusu olmayan kimsedir. Bu yüzden i̇bn Mesud ve Selef'ten başka kimseler, kendisinin mümin olduğunu söyleyen kimselerin o hal üzere öldükleri takdirde cennetlik olduklarını da söylemeleri gerektiğini ifade etmektedirler. Zira cennette mümin olarak ölenlerden başkasının girmeyeceği bilinen bir husustur. Dolayısıyla kişi ben kesinlikle müminim, ben Allah kadına müminim dediğinde ona o zaman sen bulunduğun hal üzere öldüğün takdirde hiç azaba uğramadan cennete gireceğini kesin bir şekilde söyle. Zira Allah müminlerin cennette olacağını bildirmiştir denilir. Yani ben müminim demek, ben cennetliyim demektir. İddia aynı manaya gelmektedir. Evet. i̇bn Mesud'dan sonra Alkame, Esvet, Ebu Vail, Mesruk, Mansur, Muhire, İbrahim el-Nehay, el-Ameş, Hammad bin Zeyd, Yezid bin Zurey, Bişir bin el Mufaddal, Muaz bin Muaz el-Müsenna, Süfyan bin Habib, Süfyan-ı Sevri, i̇bn Mübarek, Fudal bin İyad gibi alimler ve bunların beraberinde zikredildikleri takdirde kitabın çok uzayacağı diğer kimseler bu görüşü İbn-i Mesud'dan almışlardır. Bu istisna yakin üzere istisnadır. Allah Azze ve Celle inşallah Mescid-i Haram'a korkmadan gireceksiniz buyurmuştur Fetih 27. ayetinde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah azze ve celle'den en çok korkanınız olmayı ümit ediyorum buyurmuştur. Yani onların gireceğini bildiği halde istisnada bulunmuştur demiştir. İmam Ahmet böyle açıklamıştır bunu. Evet, 247, bu da merfu hadisten delili. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Baki kabristanına çıktığı zaman, şüphesiz biz de inşallah size katılacağız demiştir. Bunların tamamı yakın üzere istisnadır. Fakat istisnada bulunan herkesin nasıl istina, istisnada bulunacağını ve hangi sebeple istisnanın vaki olduğunu bilmesi gerekir ki muhalif onun istisnasından şüpheden kaynaklandığını zannetmesin. Yani burada e, hadisin baş tarafıyla alacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Baki kabristanında Esselamu aleyküm ya daru kavmil müminin. Ey müminler diyarının sakinleri. Eee inşallahü bikum lahikun. Yani İnşallah sizin aranıza katılacağız. Yani mümin olarak e, katılacağız manasında. Bu da imanda istisnaya delil getirilmiştir. İbn Batta şöyle diyor. Eee İstisna iki vecihle sayı olur. Yani inşallah müminim demek iki şekilde doğru olur. Birincisi kişinin kendisini temize çıkarmaması. Kişi iman hakikatlerinin ve onu mükemmelleştiren hususların kendisinde bulunduğuna şahitlik etmemiş olmak için istisnada bulunur. Çünkü kendisinin mümin olduğuna kesin olarak şehadet eden kimse cennete gireceğine ve Allah'ın kendisinden razı olacağına şehadette bulunmuş olmaktadır. Kendisi hakkında kesin olarak bu şehadette bulunan kimse bunun zıttına layıktır. Yani kim cennetik olduğunu iddia ederse o cennemliktir diye söz meşhur olmuştur. İkincisi, istisna ayrıca diğer bir vecihten sahih olur ki bu gelecek ve hatime ile ilgilidir. Yani kişinin sonu, akıbeti ile ilgilidir. Kişi şu manayı kastederek istisnada bulunmaktadır. Allah en sonda bana müminlerin amellerini işletirse, Allah katında iman ehlinin bulunduğu divanda yazılıysa, üzerimde bulunduğum şey müminlerin amellerindense... Bunları sürekli yapacaksam, kendileriyle Allah'ın huzuruna çıkana kadar bende olacaksa ben müminim. Ben iman üzere sabaha erişeceğimi ya da akşamı edeceğimi bilmem. Evet. Süfyan Esseri ve i̇bn Mübarek şöyle derlerdi. İnsanlar bizim katımızda, miraslarında ve kendilerine uygulanacak hükümlerde mümindirler. Yani Müslüman olmalarını kastediyor. Onların Allah Azze ve Celle katındaki durumlarını ve hangi din üzere öldüklerini biz bilmeyiz. Şöyle ki, İstisna gelecek hakkında vaki olmaktadır. Zira kulun ben inşallah müminim sözü Allah imanımı kabul eder ve canımı bu iman üzere alırsa manasına gelmektedir. Tıpkı bir namaz kılıp da ben kıldım kabul Allah'a kalmıştır diyen kimse gibi. Hac da böyledir. Aynı şekilde kişi oruç tuttuğu ya da herhangi bir amel işlediği zaman onun istisnası o amelin sonu ve Allah'ın onu kabul edip etmeyeceği hakkındadır. Değilse o söylediği ve işlediği şey hususunda şüphe ediyor değildir. Mesela bir adam namaz kılarken görülür ve ona namaz kıldın mı diye sorulur. O da kıldım, kabul edildiyse diye cevap verir. Yani işte ben namazı kıldım veya oruç tuttum bu sanki kesin mutlak bir şekilde Allah kabul etmiş gibi. Bundan da emin olamıyoruz. Aynı bunun gibi. Evet, şu dipnotlarla bugünkü bölümü tamamlayalım. i̇bn Mübarek ve Es-Sevri'nin sözleri Risalet-ül Vada'da da rivet edilmiş İbnül Hanbeli'nin. Süfyan Rahimullah şu lafızla söyledir verilmiştir Süfyan'dan. İnsanlar bizim nezdimizde, hükümlerinde ve miraslarında mümindirler. Böyle olmasını ümid ederiz. Allah kanındaki halimizi bilemeyiz. Evet, Şalenci şöyle demiştir. Ahmet'e yani İbnül Hanbeli e, ben hükümler ve miraslar açısından kendi nezdimde müminim ama Allah kadına ne olduğumu bilmem diyen kimseyi sordum. Bu kimse mürce değildir dedi. Ebu Ubeyd el imanda şöyle demiştir. Dünyadaki hükümler hususunda ise onlar millete yani İslam dinine mensup olanların tamamı müminler olarak isimlendirilirler. Çünkü onların velayetleri, kestiklerinin yenip yenmeyeceği, şahitliklerinin kabulü, kendileriyle evlenilmesinin caiz olup olmaması ve bütün hükümleri imana bağlıdır. Yani e, dünya hükümleri bakımından biz bu manada işte Müslüman olduğumuzu kesin bir şekilde söyleriz. Yani inşallah Müslümanım denmez. Bu caiz değil, bu şüpheye değerlendir. E, kesinlikle Müslümanım deriz. Yani Müslüman kimse böyle söyler. Ama imana gelince iman Allah Azze ve Celle katında yapılan amellerin kabul edilip edilmemesi, kişinin cennet hak edip etmemesiyle alakalı olduğu için, e, kalp hasletlerini ilgendirdiği için e, mutlak bir şekilde müminim denmesi caiz değildir. Bu konuyu delilleriyle İman ve Tevhid Aküdesi <gülüyor> e, kitabında ve onun şerhinde açıklamıştık. <gülüyor> Bu konuda delillerden birisi İmam-ı Müslim'in sayında rivayet ettiği Sa'd bin Nebi Vakkas radiyallahu anh'ın Resulü falanca mümindir. Ona da ganimetten pay ver e, demesi üzerine öyle söyleme. Bilakis mümin de şey Müslüman de ee, Saat bin Evi inceli inceliği anlamıyor. E Allah'ın Resulü ben ona şahidim o mümindir. Ona da ganimetten pay ver diyor. Öyle deme bilakis Müslüman de diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onu birkaç sefer bu şekilde uyarıyor. Yani dünya hükümleri bakımından biz işte kıblemize yöneldiğini, İslam'ın şekline girdiğini, e, İslam'ın hasletleriyle amel ettiğine şahit olduğumuz kimsenin mümin olduğuna değil, Müslüman olduğuna şahitlik edebiliriz. Çünkü kalp Allah'ın bileceği bir şeydir. Aynı şekilde falanca şahıs Allah'ın dostudur demek de böyledir. Bilemeyiz. Yani Allah'ın dostu mu düşmanı mı? Biz bunu bilemeyiz. Zahirde işte Müslümanların kılığında gözüküp, işte namaz kılıp, Müslümanlarla beraber hatta cihad edip münafık olanlar vardı biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de kalplerinde iman etmedikleri halde Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nde buna uyarıda bulunmuştur 14. ayetinde. Bedeviler der ki iman ettik. Böyle söylemeyin iman henüz kalplerinize inmedi fakat Müslüman olduk deyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani Müslüman olduk deyiniz ne demek? Zahiren İslam'ın şekline girmiş, kelime-i getirmiş, Müslümanların cemaatine dahil olmuş. Bu kimse zahiren Müslümandır ama hiç kimsenin, hiçbir muayyen şahsın, e, mutlak manada mümin olduğuna hatta Allah dostu olduğuna böyle bir şahitlikte kimse bulunamaz, bulunamayız. E, genel manada işte e, biz dünya hükümleri bakımından Müslümanız. Kelime-i şehadeti getirerek akledimize yönelen, kestiğimizi yenen Cabir radıyallahu anh hadisinde veya Enes radıyallahu anh hadisinde geçtiği gibi bunlar da Müslüman kabul ederiz. Evet. 249. madde ile inşallah Devam edeceğiz. Burada müellif iman ve İslam terimlerinin farkına, açıklamasına girecek. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşedelilâ ilâhillen tevâhtek elâ şerikelek ve estağfurke ve tuğbileyki. İslam ve iman kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler ama özel manalarında birbirinden ayrılırlar. yani tek şahıslarda kastedildiğinde o zaman e, bunlar kastedilir. Yani İslam ile kastedilen zahirdeki amelleridir, iman ile kastedilen kalbiyle ilgili amelleridir. Tevbesinin kabul edilmeyeceğini yani tevbe etse de tevbe, yani yaptığından pişman olduğunu hata ettiğini tevbe etse bile kabul etmeyeceğini söylüyor adı önceki aktardığımız rivayette yani şimdi bunlar e, ilim eriminin bazılarının görüşleri yani tevbe herkese açıktır yani böyle bir şey e, naslara aykırı olur yani tevbe eden ve ıslah eden halini düzelten kimseden bu kabul edilir. Tevbesi kabul edilmeyecek bazı istisnalı durumlar var. Ee, o kişilere özel, yani şahısların karakterleriyle alakalı bir durum. Mesela Şia, Rafiziler yalanı vacip gördükleri için bunların tevbelerinde de yalancı olmalarından korkulur. Ve böyle bir şerinden korkuluyorsa bu kimse öldürülür. Yani halife buna iştahat eder. Veya tevbesini samimi bulur, affeder. Yani buna kadıların iştahat etmesi gerekiyor. Zarar verecek birisi ise veya zarar tespit edilirse bu şekilde e, takiyeden tevbe etmiş gibi göründüğü e, anlaşılırsa buna kanaat edilirse öldürebilir. Hocam bir de iman ve İslam'la ilgili azaların ameli e, İslam'la ilgili mesele değil mi? Evet. Ama, İslam olmadan iman kabul olmuyor evet Yani bu İslamla imanın Birleşimi mi oluyor aralarında? Evet, olarak. Şimdi İslam olmadan iman kabul edilmez. İslamla burada kastımız dil ve ağızların amelleri. Bunlar İslam'dır. Kalp ise imandır. Yani kalpte oluşan iman, kalpte oluşan tasdik, zahirdeki tasdik olmadan kabul görmüyor. Zahirde olan tasdik de kalpte olan tasdik olmadan geçerli olmuyor. Fakat bunu sadece Allah bilir. Bu sebeple münafık veya nifak diye bir sınıf var. İman iddia ettiği halde zahirinde buna muhalefet eden, imana aykırı işler yapan Huzeyfe radıyallahu anh'dan e, böyle açıklanıyor nifak. İman iddia halde buna aykırı davranan bize. Eskiden hocam iman mı önce gider İstanbul diye bir şey yoktu. E, bir böyle bir şey konuşmuştuk yıllar önce. Ya yani. <gülüyor> bu şey hiç çıkamamıştık o zaman. Yani önce iman gelmiyor mu İslam'dan önce. olsun. Şimdi bunların hepsi bir arada olmak zorunda. Bir birinden önce olursa olmaz. Yani Allah katında kabul için böyle. İnsanlar nezdindeki hükme gelince İslam şart öncelikli. Yani zahiren İslam'ın kuralıları ileride etmeniz gerekiyor. Münferet olarak kişiler olarak kalp ameli değil hocam? Allah'a iman, meleklere iman. Şimdi şöyle, e, zahiren İslam'a girenler iki durumu vardır. Ya kalplerindeki iman buna teşvik etmiştir. Veyahut da kalplerinde iman yoktur. Dünyada umdukları, Müslümanlardan umdukları menfaat sebebiyle İslam'a girmiş gibi görünürler. Dünyada bu onlara fayda verir ahirette yani Allah katında bir faydası olmaz. Ama iman kendisini buna sevk etmişse, adam samimi bir şekilde işte e, terk ediyor, küfrü, hicret diyor Müslümanların arasına giriyor, İslam'ın şekline bürünüyor. Burada imanın önceliği vardır. İman sevk etmiştir bu azalarına minne. Yani burası bizim alanımız değil esasında. İslam'a girip de zahiren İslam'a uymaz sebebiyle kalbinin imana adepte olduğu çok kimse var sahabeden. Bu arada da metrelik çaymıştı.